Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Kabir azabından kaçan padişah. Ölen kişi yıkanmak üzere teneşire yatırılıp arkasından kabre götürüldüğünde Münker ve Nekir melekleri tarafından sorguya çekilir. Bunu Kabir azabı takip eder. Bu iki aşama, ölümden sonraki büyük geçitlerdir. Yer altında yatılır, toprak olunur, varsa azap çekilir. Sonunda, kıyamet meydanında toplanılır. Evet, bunlar büyük geçitlerdir. Zira, kabirden hangi surette kalkılacağı belli değildir. İnsan, kabirden içi dışına çevrilmiş halde kalkar. Öylece Arasat meydanına gider. Bin ayağın bir ayağa bastığı bu meydanda bekler. O gün gözyaşlarının döküldüğü, ciğerlerin yanıp kebap olduğu gündür. Kaza kürsüsü kurulacak, Allah Celle Celaluhu da kadı olacaktır. Sualler sorulacak, hesap görülecektir. Adalet terazisi olacak, Günah ve sevaplar tartılacak, boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak, kuvvetli karınca, kuvvetsiz karıncayı ısırması sebebiyle sorguya çekilecektir. Hak Teala adaletiyle zayıfın hakkını kuvvetliden alacaktır. Bütün bunlar mahşer günü gerçekleşecek. Demek ki en büyük geçit mahşer günüdür. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle buyurur. Hak Teala'nın adaleti, mahşer günü şöyle olur. Sonbaharda, ağaçların yaprakları, birbirinin üzerine dökülür. Alttaki yapraklar, üstteki yapraklardan, altta kaldıkları sürenin hakkını alırlar. Şüphesiz mahşer günü, büyük bir geçittir. Bu geçitten sonra, sırattan geçilir. Geçilemezse, cehenneme gidilir. Bu yüzden, ölümü düşünenler, bunların üzerinde tefekkür etmeliler. Ey Aziz! Ölümden sonraki hallerden bazılarını söyledim. Özetlemeye devam edip, güzel bir şekilde anlatayım. Kimisini, hadis ve ayetle açıklayıp seni inandırayım. Belki, Nefsin insafa gelir de, şu fakire dua edersin. Ey kardeşim! Ölümden sonra, kabre koyarlar. Kabir, cehennem çukurlarından bir çukur, veya, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Nitekim, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da, Cehennem çukurlarından bir çukurdur, buyurur. Kabir, karanlık bir yalnızlık evidir, pişmanlık yurdu. Pişmanlık ve sıkıntı, oraya girmekte değildir. İnsan, suda boğulup kaybolsa, ateşte yansa, vahşi hayvanlarca parçalanıp yenilse, hatta yerle gök arasında kaybolsa da, kabirde başına geleceklerden kurtulamaz. Ancak bir rivayette kabre imanla giren müminler azap görmeyecektir denmiştir. Geçmiş zamanlarda gayet kudretli bir padişah varmış. Bu padişah bir gün hasta düşer. Saray halkını huzuruna çağırıp şöyle nasihat eder, arkasından vasiyetini bildirir. Ey dostlarım! Oğul, kız, hatun, cariye, Köle ve vezirlerim, Bana iyi bakın, Halimi görüp ibret alın, Şu yalan dünyanın beyliğine aldanıp, fani lezzetlere gönül vermeyin, İbadet, taat, Ve ahiret amelleriyle meşgul olun, Bu fırsat bir daha ele geçmez, Tez kaybolur, Hayata doyulmaz, Sağlık, insana devamlı yar olmaz, Yiğitlik, Asker çokluğu, beylik, kuvvet ve güç sahipliğiyle mağrur olmayın. Ölüm ansızın gelir. Gelince de insan bütün bildiklerini unutur. Sağlıklı ve diri olduğum günlerde kendime, yarın zulümden vazgeçer, adil ve salih olmaya başlarım. Bir gün şu taç, taht ve bahtı bırakır, Mevla'nın dergâhına varıp yüz sürer, günahlarımın affını dilerim derdim. Belki halka zulmettim, lakin başta gençlik vardı. Çocuklarım büyüyüp, tahta geçecek olgunluğa gelsin de, gözüm arkada kalmasın. O zaman, dervişane bir şekilde dünyayı terk edip, yaptıklarıma tevbe ederim diye düşünüyordum. Bugün yarın derken, Ömrüm geçmiş, fark etmedim. İşte şimdi, ölüm aslanı gelip, beni pençesine aldı. Ben de mecal bırakmadı, güçsüz ve zayıf düştüm. Öylece, dört yanıma çaresizce bakınıyorum. Sakın, benim gibi olmayın ki, pişmanlığa düşmeyesiniz. Son pişmanlık fayda etmiyor. Tevbeyi elden bırakmayın, ertelemeyin. Tevbede acele edin. Sakın ihmal etmeyin bunu. Padişah, Bu nasihatinden sonra, Vasiyetine geçer. Öldüğümde, Sakın kabre koymayın. Kabir azabından çok korkuyorum. Zulümler ettim. Halkımı epey incittim. Etrafındakiler, Peki, Cesedinizi ne yapalım der. Padişah, Sarayımın odalarından birini boşaltın. İçine yel dahi girmeyen sağlam bir tabut yaptırın. Tabutumu odanın ortasında havada kalacak şekilde zincirle tavana asın der. Bunu der demez de ruhunu teslim eder. Padişahın vasiyeti üzere kendisine ceviz ağacından sağlam bir tabut yapılır. Cesedi bu tabuda yerleştirilip Cenaze namazına durulur. Arkasından da tabutu sarayda ayrılan odanın tavanına zincirle asılır. Akşam olur. Saray halkı uykuya çekilir. Çok geçmeden sarayın içinde korkunç bir ses duyulur. Herkes odasından dışarı fırlar. Ses tabutun bulunduğu odadan gelmektedir. Odaya koşup tabutu indirirler. Tabutu açtıklarında, Padişahın başının, Büyük, Kara bir yılan tarafından yutulduğunu görürler. O güne kadar, Benzeri görülmemiş bir yalandır bu. Ölü padişahın başını, Yılanın ağzından çıkarır, Yılanı da öldürürler. Sonra, Tabutu yine tavana asarlar. Sabah olur, Gün yine akşama varır. Saray halkı, bir daha o korkunç seste uyanır. Bir daha koşturur, tabutu açarlar. Ceset bu sefer, yarı beline kadar yılan tarafından yutulmuştur. Herkes hayret içinde kalır. Yılanın tabuta nasıl girdiğini kaygıyla karşılar. Bu yılanı da vurup parçalarlar. Cesedi tabuta yerleştirir, bir daha yerini asarlar. Bir gün daha geçer. Ama bu sefer gece duyulan sesle şehir halkının tümü korkuya kapılıp sarayın kapısına dayanır. Saray halkı tabutu yerinden indirip açarlar. Bu sefer cesedin kömür gibi karardığını görürler. Bu manzara karşısında korkup ağlaşırlar. Sabah olur olmaz durumu alimlere açarlar. Alimler durumu şöyle açıklarlar. Gördüğünüz kara yılan, padişahın amelidir. Ceset her nerede olursa olsun, amel onu bulur. Saray halkı, bu açıklamayla ikna olur. Cesedin, evde veya kabirde olmasının, durumu değiştirmeyeceğine, kabir azabının, onu bulacağına kanaat getirirler. Arkasından bir mezar kasıp, Padişahın cesedini kabre yerleştirir, böylelikle hakkın emrine razı olurlar.